ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد biz o peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Allah, onlardan bazısına hitap buyurdu. Bazısını birçok derecelerle yükseltti. Meryem'in oğlu İsa'ya da o açık belgeleri, mucizeleri verdik ve onu ruh Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, onların, Peşlerinden gelenler kendilerine açık delillerin gelmesine rağmen birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin ihtilafa düştüler de onlardan bir kısmı iman, bir kısmı ise inkâr etti. Şayet Allah dileseydi onlar birbirleriyle savaşmazlardı. Lakin şu var ki Allah dilediği her şeyi yapar. يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من قبل افقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Ey iman edenler! Ne alışverişin, ne bir dosttan yardım beklemenin, ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün olduğu bir gün gelmeden önce, size nasip ettiğimiz şeylerden harcayın. Kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Allahu la ilahe illa huvel hayyul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 Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur, haydır, kayyumdur, kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa, O'nundur. İzni olmadan, huzurunda şefaat etmek, kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var, hepsini bilir. Mahluklar ise, O'nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. La ikraha fiddin, qad tebeyyanar <gülüyor> min minel gayb. Femen yekfur bil taguti ve yu'min billahi fe kad istemseke bil urvetil guttah. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُثْقَالًا Dinde zorlama yoktur. Doğru yol, sapıklıktan, hak, batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tagutu reddedip, Allah'a iman ederse, işte o, kopması mümkün olmayan, en sağlam tutamağa yapışmıştır Allah her şeyi işitir bilir Allahu veliyullezina amenu yuhrijuhum min adh-dhulumati lennuru min Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağutlar olup onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar. Cehennemlik kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Alâm tara ila al-Ladhihaaj İbrahim fi Rabbhi an atahu Mulk. İzd, İbrahim Rabbi al-Ladhi yuhi ve yumiit. Qal anuhi ve Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona "Benim Rabbim hayatı veren ve hayatı alandır." deyince o "Ben de yaşatır ve öldürürüm." dedi. Bunun üzerine İbrahim "İşte Allah güneşi doğudan doğduruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım." der demez kafir dona kaldı. Zaten Allah Zalimleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. O <gülüyor> قال لبثت يوما أو بعض يوم 112. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 113. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ثم نكسوها لحما Felenma <gülüyor> Yahut şu kimsenin hali gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş ıpsızsız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah, onu yüzyıl boyunca öldürüp, sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca, o, bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah ona, hayır, yüz sene kaldın. İşte, yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak. Kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış. Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp direktik. Hele o kemiklere dikkat et. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir, dedi. Ve ibadat İbrahim, Rabb arini, "Kifah tuhil Muta?" diye sordu. "Awlam tuemin?" diye sordu. "Awlam tuemin?" diye sordu. "Bala, wa قال فخذ İbrahim, ''Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin?'' demişti. Allah, ''Ne o, yoksa buna inanmadın mı?'' dedi. İbrahim, ''Elbette inandım, lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim.'' diye cevap verdi. Allah ona, ''Dört kuş tut, onları kendine alıştır.'' Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Meselullezineyunfikun <gülüyor> كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak verip, her birinde yüz tane bulunan bir başağın haline benzer. Allah, dilediğine kat kat fazlasını da verir. Allah'ın lütfu geniştir. ilmi her şeyi kaplar. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا لَهُمْ <gülüyor> Mallarını Allah yolunda harcayıp da, infaklarının ardından minnet etmeyenler, rahatsızlık vermeyenler yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir endişe yoktur. Ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddi yardımdan, sadakadan çok daha iyidir. Zira Allah, غني وحليم در. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق كالذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَارٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ كَسَبُوا لَا الْكَافِرِينَ Ey iman edenler! Yardım ettiğiniz kimselere minnet etmek ve incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah'a da, ahirete de inanmadığı halde, sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan, kaygan bir kayanın durumuna benzer ki, şiddetli bir yağmur iner inmez, toprağı kayıverir, cas cavlak kalır. Öyleleri işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler zira Allah inkarcıları emellerine kavuşturmaz <gülüyor> Allah'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için Mallarını harcayanların durumu ise, bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki, ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur düşmese de, hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله درية ضعفاء وَلَهُ ذُرِّيَّتُمْ دُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Sizden herhangi biriniz hiç arzu eder mi ki kendisinin hurmalığı, ve üzüm bağı bulunsun. Bahçede dereler akıyor, içinde her türlü mahsûlü bulunuyor. Ama kendisinin üstüne de, ihtiyarlık çökmüş, ve elleri ermez, güçleri yetmez, bakıma muhtaç küçük çocukları var. Derken, ateşli bir kasırga kopsun da, bağı kasıp kavursun. İşte Allah, Ayetlerini size böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz. Ya eyyühellezîne âmenû enfikû min tayyibâti mâ kesebtum ve mimmâ akracnâ lakum minel ard ve lâ teyembe malul khabita ey iman edenler kazandığınız şeylerin ve yerden sizin paydanız için bitirdiğimiz ürünlerin Temiz ve güzel olanlarından, Allah yolunda harcayın. Siz göz yummadan, içinize yatmaksızın almayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. İyi bilin ki, Allah, ganidir, hamittir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layıktır. Şeytan, Şeytan sizi hayırda harcamakla muhtaç olacaksınız diye korkutur. Sizi, cimriliğe ve çirkin şeylere teşvik eder. Allah ise, kendi katından bir af ve lütuf vaat buyurur. Allah'ın ihsanı geniştir. Her şeyi hakkıyla bilir. يُعْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ ve وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا O, hikmeti, dilediğine verir. Kime hikmet nasip edilmişse, doğrusu ona pek çok hayır verilmiştir. Ancak tam akıllı olanlar, gerçekleri anlar ve düşünürler. وَمَا أَنْفَقْتُمْ من أو من فَإِنَّ الله وَمَا للظالمين مِنْ أنصار. Hayır olarak harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını verir. Fakat zalimlerin ahirette yardımcıları olmaz. İn tubu sadaqa tifari immahi, wain tuhfuha wa tuhuh al fukara, fahu wa khirul lakum, wa yuffirul min bima khabir. <gülüyor> Allah rızası için yaptığınız maddi yardımlarınızı açıkça verirseniz ne güzel. Ama bu hayırlarınızı saklı tutar ve muhtaçlara ulaştırırsanız, bu sizin için daha hayırlı olur. Ve Allah, bu sebeple bir kısım günahlarınızı affeder. Allah, yaptığınız bütün şeylerden haberdardır.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 وَمَا Onları hak yola getirmek senin görevin değil. Lakin Allah'tır ki dilediğini doğru yola getirir. Hayır olarak yaptığınız her harcama sadece kendiniz içindir. Zaten siz, Allah rızasını aramaktan başka bir gaye ile infak etmezsiniz. İşlediğiniz her hayrın mükafatı size tamamen verilir ve sizin hakkınız gelmez. للفقراء الذين احصروا في لا يستطيعون لا Kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar, yeryüzünde dolaşıp, geçimlerini sağlama imkânı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle, onların gerçek hallerini bilmeyen kimse, onları zengin sanır. Ey Resûlüm! Sen, onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek, halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz, mutlaka Allah onu bilir. Aladdin yufquon amwal hun billeyli ve nhalesirrau alaniya falahun falahun ajruhum ind rabbihm, vla kufun alayim, vla hum Mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar olarak hayra harcayanlar var ya işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Ellen yeakulunuz zibala yakumun illa kema yakumul ladiyetakhaddatuhu eşşeytanu min elmes ذَلِكَ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 122. وأحل الله البيع وحرم الربا 123. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, فله ما سلف وأمره إلى الله Faiz yiyenler, tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu, onların, alışveriş de faiz gibidir, demelerindendir. Halbuki, alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır.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 ebedi kalacaklardır. yenhaqullahur ve la Allah faizin bereketini eksiltir. Zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kafirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez.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 Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mü'min iseniz, geri kalan faizi terk edin. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ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 وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لكم إن كنتم تَعْلَمُونَ Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız sizin için daha da hayırlıdır. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه الى الله.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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابن كاتب ان يكتب كما علمه الله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 وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ بِكُلِّ شَيْءٍ Ey iman edenler! Belirli bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu kaydedin. Aranızda Doğrulukla tanınmış bir katip onu yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi adalete uygun olarak yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan sakınsın da borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu akılca noksan veya küçük veya yazdırmaktan aciz bir kimse ise onun velisi adalet ölçüleri içinde yazdırsın. İçinizden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadının şahitliğini alın. Bir erkek yerine iki kadının şahit olmasına sebep birinin unutması halinde ikincisinin hatırlatmasına imkân vermek içindir. Şahitler, çağrıldıklarında, şahitlikten kaçınmasınlar. Siz yazanlar da, borç az olsun, çok olsun, vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmak, Allah katında daha adil, şahitliği ifa etmek için, daha sağlam ve şüpheyi gidermek için, daha uygun bir yoldur. Ancak aranızda, hemen alıp vereceğiniz, peşin bir ticaret olursa, onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Gerek katip, gerek şahit, asla mağdur edilmesin. Bunu yapar, zarar verirseniz, doğru yoldan ayrılmış, Allah'a itaatin dışına çıkmış olursunuz. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودًا فَاِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آفِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ Eğer yolculuk halindeyseniz ve katip bulamazsanız, o takdirde borç karşılığında rehin alırsınız. Şayet birbirinize itimat ederseniz, Güvenilen kimse, Rabbi olan Allah'tan korksun da, üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliği, görüp bildiğinizi gizlemeyin. Bildiğini gizleyenin kalbi günahkar olur. Allah, her ne yaparsanız bilir. Lillahi ma ve ma fil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 Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ey insanlar! Siz, içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah, her şeye kadirdir.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 <gülüyor> Peygamber Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de. Onlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz dediler ve eklediler İşittik ve itaat ettik ya bena. affını dileriz dönüşümüz sanadır La yukellifu Allahu nefsen illa vusaha leha ma kasebat aleyha maktasabat 111. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 112. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 113. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا Allah, hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Yarım bena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Yarım bena, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Yarım bena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı merhamet buyur bize. Sensin Mevlâmız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Ali İmran suresi. Medine'de indirilmiş olup 200 ayettir. 33. ayetinde geçen Ali İmran sureye adını vermiştir. İmran Hazreti Meryem aleyhisselamın babasının adı olup, peygamberlik ve hikmet ocaklarından olan bir ailenin esasıdır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alif, Elif Lam Mim Allah o ilahtır ki kendinden başka tanrı yoktur. Hay odur, kayyum odur.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 مِنْ قَدْلُهُ دَلِّ النَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانِ اِنَّ الَّذ۪ي لَكَفَرُوا بِآيَاتِ doğrudan, hakkı batıldan Ayı Ayıça ayırt eden Furkan'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkâr edenlere pek çetin bir azap vardır. Öyle ya, Allah daima azizdir, mutlak galiptir, mazlumların intikamını alır. اِنَّ اللّٰهَ Gerek yerde, gerek gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.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 111. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 112. والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan vehab sensin, sen. Sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde, bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez. <gülüyor> Dini inkar edenlerin, müstehak olmaları sebebiyle, Gerek malları, gerek evlatları Allah'ın vereceği cezayı önlemede kendilerine asla fayda veremezler. İşte onlar cehennemin yakıtıdırlar. Ke de bi alif min qablihim kezebu bi ayatina fa aqadahumullah bi Tıpkı Firavun taraftarlarının ve onlardan daha öncekilerin gidişi gibi. Onlar, ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerini cürümleri sebebiyle kıs kıvrak yakaladı. Allah'ın cezası pek şiddetlidir. قُلِّ <gülüyor> İnkar edenlere de ki siz mağlup olacak haşredilip toplanacak ve cehenneme sürüleceksiniz orası ne fena bir yataktır <gülüyor> Fî'ate Birbiriyle karşılaşan iki toplulukta size büyük bir ibret vardı. Bunlardan biri, Allah yolunda vuruşuyordu. Diğeri ise, kâfir idi. O kâfirler, Müslümanları, bizzat gözleriyle, kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah, dilediği kimseleri, nusratıyla destekler. Elbette bunda görecek gözleri olanlar için, alınacak ibret vardır.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 Vallahu basîrun bil Deki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için Rablerinin nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler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 ''Biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru.'' diye yalvarırlar. ve ve ve bil Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir. Şehid Allah'u ennehu la ilahe illa hu vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qist la ilahe illa hu vel azizul hakim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 وَمَخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ بِآيَاتِ Allah katında hak din İslam'dır. O ehli kitabın ihtilafları,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 وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ أَسْلَمُوا تَوَلَّوْا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki, Ben,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 sana düşen görev sadece hakkı tebliğdir. Allah kullarını hakkıyla görür. İnnellezine yefrun bi ayati llahi ve yaqtuluna nbeena bighayri haqqin ve yaqtuluna llezine ya'muruna bilqisti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 اُولَٰئِكَ İşte onların bütün yaptıkları, dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Kendilerini bu halden kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Baksana o kendilerine kitaptan bir pay verilenlere. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına davet ediliyorlardı, da, Sonra onlardan bir grup, yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Bunun sebebi onların,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 وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ <قَدِيرٌ> De ki, Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verir,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 Geceyi gündüze katar, günü uzatırsın. Gündüzü geceye katar, geceyi uzatırsın. Ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin.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 Allah her şeye kadirdir. Yüma tejid kullunuzun ma amel etmin xirim muhbarat, ve ma amel etmin suil tevdlo an beyla ve beyla amadam bagida, ve yhudurkum Allah nefsuhu, ve bil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 Şayet yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. İnna Allahıস্তাফa Adem ve Nuh ve İbrahim ve İmran Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün insanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır. Allah semiyadir, Alim'dir. Her şeyi hakkıyla işitir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 112. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 113. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 114. قال يا مريم أنا لك هذا 115. قالت هو من عند الله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 işte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip, ''Ya Rabbi'' dedi. ''Bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin.'' ''Felâdethü'l-melâiket <gülüyor> ve اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip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 o, Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? deyince Allah, senin işaretin şudur. Üç gün müddetle, haltla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam onu tesbih ve tenzih et buyurdu. Hani melekler dediler ki,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 ve rükû edenlerle beraber rükû et. kunt kunt İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup Onları biz sana vahyediyoruz. ediyoruz. Yoksa onlar Meryem'i kimin himaye edeceğine dair kura çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken sen yanlarında bulunmuyordun. İtfa'atil melaikate ya Meryem inna Allah yubşiruki bi kelimatin minhu ismuhu'l Mesih İsa Meryem ve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 Allah'a en yakın kullardan olacaktır. Beşiğinde de yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak salih insanlardan olacaktır. قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدُونَ وَلَمْ يَنْسَسْنِي بَشَرٍ قَالَكَ ذَٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى أَمْرًا Meryem, Ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde,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 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ فَاتَّقُوا اللّٰهَ Keza ben, benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek ve size Musa şeriatinde haram kılınan bazı şeyleri,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 Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur. <gülüyor>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 Öbürleri ise hileler yaptılar. Allah da onların hilelerini boşa çıkardı. Allah hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür. İd kālallāhu yā 'īsā innī mutawaffīk wa rāfi'uka ilayya wa muṭahhiruka min alladhīna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 Ben de aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim. Hasılı amma dunya min inkar edenleri hem dünyada hem ahirette şiddetli bir azab ile cezalandıracağım. Onları bu azaptan kurtarabilecek yardımcılar da bulunmayacaktır. İman edip makbul ve güzel işler yapanların ise mükafatlarını tam tamına ödeyecektir. Allah zalimleri sevmez. <gülüyor> Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vakalar, sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. İlle <gülüyor> mesele İsa'in de Allah'ı kemeteli Adem, min turabin thum.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 o fesatçılara hakkıyla bilir. Kulle ahlül kitabe ta'alû ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm en lâ na'bud illallâhe ve lâ nüşrike fehî ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا ey ehli kitap bizimle sizin aramızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözle karar kılalım Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim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 Ey ehli kitap! Tevrat da, İncil de, kendisinden çok sonra gönderildikleri halde, ne diye İbrahim hakkında iddialaşıyorsunuz? Buna da mı akıl erdiremiyorsunuz?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 وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا İşte bu konudaki gerçek budur. İbrahim, Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Lakin o, batıl dinlerden uzaklaşmış, tertemiz, halis bir Müslüman idi. Ve asla müşriklerden olmamıştı.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 Ey ahl al Kitab, lı mı tekrırın b teşhedûn. Ey ehli Kitab, siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken, Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz? Ey ahl al Kitab, lı bil baqil. <gülüyor> Ey ehli Kitap, niçin bile bile hakkı batıl ile karıştırıyor, niçin bile bile hakikati gizliyorsunuz? Ve, "Birçoğu, Ahl-i Kitab'ın Ahl-i لَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّمَ هَارِ وَالْفُرُوعُ أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَاءُ هُدَى اللَّهِ أَيْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَتُمْ أَوْ يُحَاجِجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ Kul innel Vallahu wasi'un Ehli kitaptan bir grup birbirlerine şöyle dediler. Şu Müslümanlara indirilen kitaba günün başlangıcında zahiren iman edin, sonunda da inkar edin. Olur ki onlar da şüpheye düşüp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 sizi mağlup edeceklerine inanmayın, derler. De ki, lütuf, Allah'ın elindedir. Dilediğine ihsan eder. Allah, Vasi ve alimdir. Lütfu boldur, her şeyi hakkıyla bilir. Rahmetini, Nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah, büyük lütuf ve inayet sahibidir. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكِ وَمِنْ هُمَّنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِذِينَارِ اللّٰيُؤَدِّهِ اِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 Bela men ofa bi Hakikat öyle değil kim ahdini yerine getirir ve haramlardan sakınırsa bilsin ki Allah da o sakınanları sever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 çok acı bir azaptır. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ, لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ اللَّهِ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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن النبي ولا تنصرنه قال أقرتم قال تشهدوا وأنا معكم من الشهيدين هم الله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 Siz de şahit olun. Zaten ben de sizinle beraber şahitlik edeceğim buyurdu. Artık kim bundan sonra haktan yüz çevirirse, işte onlar dinden çıkmış fâsıklardır.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 Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Qul aaman bil ve ma unzil alayna ve ma unzil ala Ibrahim ve Ismail ve ma unzil ala Ibrahim ve Ismail ve Ishaq ve Yaqub. وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمَا مُوسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilen keza Musa'ya, İsa'ya hasılı bütün peygamberlere Ramli tarafından verilen vahiylere de iman ettik. <gülüyor>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 أُولَٰئِكَ <gülüyor> جَزَاؤُهُمْ Böylelerinin cezası, Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğramaktır. خَالِدِينَ <gülüyor> Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Ne cezaları hafifletilecek, ne de yüzlerine bakılacaktır. Ancak daha sonra tövbe edip nefislerini ıslah edenler bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah, Gafurdur, Rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. İnnahalladini tuqbal ve İmanlarından sonra küfre sapanların, sonra inkarda daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. İşte asıl sapıklar bunlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِفْتَدَى